Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tinetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleyiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak Kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür keşke bilselerdi.